Ya peki ya Kur'an değiştirilmiş olamaz mı? Ya buna da çok açıdan cevap verebiliriz abi. Mesela e, şimdi 1400 yıllık bir geçmişi olan bir kitap. Hani 1400 sene içerisinde illa ki o zaman bozulmasına gerek yok yani. Hani 1400 sene içerisinde hiç mi tahrife uğramadı? Tarihle ilgili bir soru ilk başta tarihsel açıdan cevap verebiliriz buna. 2015 senesinde abi İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde 4 sayfalık dünyanın bilinen en eski Kur'an'ı bulundu. Hatta Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından üzerinde radyo karbon tarihleme yöntemi uygulanarak 568 yılları ile 645 yılları arasına ait olduğu öğrendi. Yani karbon 14 testinde tam net bir tarih verilmez ortalama bir tarih verilir. Yani ortalama olarak 1370 yıllık bir Kur'an olduğu bilimsel olarak sabitlendi. Hatta işte BBC'de zamanda internet sitelerinde gazetelerde bu haber yapıldı. Ya o 4 sayfalık Kur'an içerisinde ne var? Hangi ayetler var diyorsan? Kaf suresi 17 31 arası, Meryem suresi 91 98 arası, Taha suresi de 1 ile 40 numara arasındaki ayetler mevcut. Peki biz bu ayetleri ya bu şimdi bilimsel olarak ispatlandı. 1370 yıllık bir Kur'an. Peki şu anda bizim rafımızdaki Kur'an'da incelediğin zaman ayetler örtüşüyor mu? Abi birebir ayetler aynı şekilde örtüşüyor. Hatta ayet sıralaması da aynı. Hatta sure sıralaması bile aynı. Yani ilk önce Kaf suresi, sonra Meryem suresi, sonra Taha suresi. Yani 18, 19 ve 20. sureler abi. Veya bir başka dünyanın en eski Kur'an'larından bir tanesi Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'te Hazreti İmam Külliyesinde Osman Musafı diye meşhur olan Hazreti Osman'ın şehit edilirken odasında kendi okuduğu ve üzerinde mübarek kanının bulunduğu o kitap da abi şu anda Özbekistan'da Hazreti İmam Külliyesinde mevcut. Bunun üzerinde de aynı testler uygulanıyor ve bunun da bilimsel olarak Hazreti Osman'a ait olduğu tescilleniyor. Yani şimdi bizim elimizde böyle tarihi veriler varken Kur'an değiştirilmiştir demek yani o bir o kadar absürt kalıyor. Veya şöyle düşünebiliriz abi. Alimlerimiz açısından bakalım abi. Alimlerimiz Kur'an'ın bir nevi muhafızlarıdır. Nasıl oluyor? Şöyle abi, dünyada en fazla okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir ve en aktif okunmaya devam eden kitap gene Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan dolayı Kur'an üzerinden çok farklı alanlarda çok farklı kitaplar yazılmış. Mesela fıkıh kitapları yazılmış, akaid kitapları yazılmış, kelam kitapları yazılmış, tefsir kitapları yazılmış. Mesela tefsir kitaplarından sadece bin tane tefsir yazılmış. Ve bu zatların eserleri şu anda elimizde mevcut. Yani bundan 1200 sene önce yaşamış İmam-ı Azam'ın da eserleri elimizde mevcut. 1000 sene önce yaşamış İmam Rabbani'nin de eserleri elimizde mevcut. 800 sene önce yaşamış Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin eserleri de elimizde mevcut. Şimdi onların eserlerine baktığımızda veya şu raftaki Kur'an'ı incelediğin zaman onların eserlerinde olup izahı yapılıp da bizim bu raftaki Kur'an'da olmayan bir tane ayet bile yok veya bizim elimizdeki Kur'an'da olup da onların eserlerinde yer almayan bir tane bile ayet yok. Bundan dolayı bu alimlerimiz zaten Kur'an'ın değiştirilmediğini, bunların eserleri aslında en büyük delillerden bir tanesidir. Bu yüzden alimler aslında bir cihette Kur'an muhafızıdır. Veya abi Kur'an'ın korunma metodunu inceleyelim. Yani korunma metodu açısından bakalım bu olaya. Mesela abi bir tane metni. Muhafaza etmek için, korumak için. Sence ezberleyerek korumak mı daha güvenilir, daha sağlam yoksa yazarak korumak mı daha güvenilir? Sence? Yazar. Yazarak dersin ilk bakışta değil mi? Aslında ilk aşamada abi ezberleyerek korumak daha önemli bir şey. Neden biliyor musun? Bir tane örnek vereyim sana. Mesela diyorum ki, korkma, sönmez bu şafaklarda dalgalanan allı bayrağım. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. Şimdi içinden ne geçiyorsun? İçinden diyorsun ki, Fatih oğlum şu anda videoyu çekiyoruz, bari var marşını doğru oku diyorsun, değil mi? Bak, neden? İstiklal marşını ben şu anda tahrif etmeye kalktığım zaman sen anlık tahrifine set çekiyorsun, müdahale ediyorsun. Hayır diyorsun, böyle değil. Peki bu senin elinde sağında solda bir metinde olduğu için mi bunu söylüyorsun? Yazılı olduğu için mi? Hayır. Ezberinde olduğu için anlık şekilde hemen tahrifine set çekebiliyorsun. İşte Kur'an'da da bu böyle. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha hayattayken, daha sağ yüzlerce hafız vardı veya hafızda muktedir olamayanlar, hafız olmaya gücü yetmeyenler de kitleler halinde Kur'an ezberliyorlardı. Yani bir grup sahabe Kur'an'ı ilk beş cüzünü ezberlerken diğer grup sahabe diğer 10 cüzünü, öbür sahabe diğer beş cüzünü ezberliyorlardı. Yani kitleler halinde zihinlerde muhafaza ediliyordu. Ve herkesin hafızasındayken, taze bir şekildeyken ve bütün sahabelerin gözleri önünde yazılı hale de getirildi. Yani ilk aşamada ezberlenerek korunmasının dışında yazılı hale de getirildi, böyle de muhafaza edildi. Hatta bununla ilgili sana bir tane olay anlatayım abi. Halife Harun Reşit döneminde Halife Harun Reşit abi o zamanlarda alimleri Müslüm olsun gayrimüslim olsun fark etmez Sarayına topluyor halka eğitsinler diye Gayrimüslim alimlerde tebliğde bulunmuyor Bir tane alim var abi aralarında. gayrimüslim tebliğde bulunuyor, Kabul etmiyor saraydan gönderiliyor İki sene sonra halife tekrardan bu alime denk geliyor Alime bakıyor ki alim Müslüman olmuş Sebebini sorduğu zaman abi diyor ki alim Siz bana diyor o zaman tebliğ yaptığınız zaman Benim içimde acaba Kur'an değiştirilmiş olabilir mi Diye bir tereddüt vardı bir şüphe vardı O yüzden kabul etmedim Sonra diyor ben diyor İncil'i aldım Tevrat'ı aldım Kur'an aldım. İçerisine ayet eklemeden içindeki ayetlerin yerlerini değiştirdim. Ve İncil'i aldım, Hristiyan alimlerine götürdüm. Tevrat aldım, Yahudi alimlerine götürdüm. Ve o alimlere bu kitapları, bu eserleri gösterdiğim zaman hepsi şaşırdılar ve kendi eserlerine, kendi kitaplarına müracaat etmeden hiçbir ayetin yerini değiştiremediler. Hangi ayetlerin değişmiş olduğunu farkına bile varamadılar. Ama ben Kur'an'ı hangi Müslüman alime gösterirsem göstereyim, hiçbir esere, elindeki Kur'an'a, hiçbir kitaba müracaat etmeden tek tek bu ayetin yeri burada yanlış, bu ayet burada olmalı. Bu ayetin yeri burada yanlış, bu ayet burada olmalı diye tek tek hepsi yerli yerine koyuyorlar. Benim o zaman tereddütüm izali oldu ve ben Müslüman oldum. Matematiksel açıdan bakalım. Şimdi Kur'an'ın hani böyle bir nevi şiirdeki hece ölçüsü gibi, nazım ölçüsü gibi ama elbette şiir değil. Ne diyor çünkü Kur'an'da? Biz ona şiir öğretmedik. Elbette şiir değil ama Kur'an'ın kendine münhasır, öyle bir ölçüsü, kendine has, öyle bir dengesi var ki abi, öyle hassas bir mizanı var kendi içerisinde. Mesela abi şöyle söyleyeyim. Hani bir matematiksel kodlama program yazılımı oluyor ya. Yani 0 1 0 1 numaraları işte yazılarak ne oluyor abi bir yazılım oluşturuyorsun. Mesela bir oyun oluşturuyorsun. Buradan senin evine kadar yazılım döşesek. 1 0 1 0 1, 0, 1 kodladık. Evine kadar yazılım döşedik. Bir tane sıfırın veya birinin yerini değiştirsek veya bir tane sıfırı veya biri eksik yazsak, yazmayı unutsak o yazılım işlemini göstermiyor abi. Şimdi aynısı bir nevi Kur'an-ı Kerim'de geçerli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de öyle matematiksel hassas bir denge var ki yedi gök kelimesi abi Kur'an'da 7 kere geçiyor. Gün kelimesi yılda 365 gün oldu. 365 kere geçiyor. Ay kelimesi 12 kere geçiyor. Ve hatta birbiriyle zıt anlamlı kelimeler var ya mesela hani dünya deyince aklına ahiret geliyor, cennet deyince cehennem geliyor ya bak dünya ve ahiret kelimeleri Kur'an'da 115 kere geçiyor. Anne baba kelimeleri 117 kere geçiyor. Zarar yarar kelimeleri 9'er kere geçiyor. Cennet cehennem kelimeleri er kere geçiyor. Melek şeytan kelimeleri 88'er kere geçiyor. İman küfür kelimeleri 25'er kere geçiyor. Şimdi böyle hassas bir denge varken bunun korunması başlı başına zaten hala bunun mevcut olması başlı başına Kur'an'ın değişmediğinin bir ispatıdır. zaman Hazretleri Mesnevi 82'de diyor ki abi Kur'an'ın icazı yani mucize oluşu tahrifine bir settir diyor. Bu şimdi Kur'an'ın baş başında mucize oluşuyor zaten. Nasıl? Mesela Kur'an abi 23 senede indirildi ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin nüzul sebepleri var. Yani bir olay yaşanıyor ve olay karşılığında ayetler iniyor. Mesela 23 sene önce inen ilk ayetlerden bir tanesini düşünsek. Bu ayetin devamı bir daha ta 23 sene sonra indirilecek. Ama bu ayetle o ayetin birbiriyle çatışmaması için, bu ayetin devamı 23 sene sonra gelecek ya, o zamanki olay yaşanacak olay neyse, hangi olaya binaen o ayet inecekse 23 sene bu ayeti indiren zat kimse, bu ayetin sahibi kimse 23 sene sonra o yaşanacak olayı da görüyor, biliyor, o olaydan haberdar olması lazım ki hem bu matematiksel denklemi bozmasın hem de ayetler birbiriyle mana bütünlüğünü muhafaza etsin. E bu başlı başına zaten Kur'an'ın değiştirilmediği ispatıdır. Peki, gel bir de değiştirildi diyenlerin açısından bu olayı inceleyelim. Abi eğer Kur'an Tahrik edilseydi, değiştirilseydi bundan ilk nasibini alan ayetler iki grup ayet olacaktı. Bunlardan birincisi, ateistler, deistler, tarihselciler tarafından sıkça tenkite maruz kalan. Yani işte şu anki bilimsel bulgularla bu ters düşüyor, bilime zıttır. İşte şu anki toplumsal yapıyor toplumsal ahlaka bu ayetler zıttır diye kendi kafalarına göre eleştirdikleri ayetler bundan ilk nasibini alanlar. Bir diğer ikinci grup ayetlerde insanın nefsine dini yaşamakta ağır gelen, nefsini zorlayan bazı ayetler var. Mesela, zinayı haram kılan, içkiyi haram kılan, faizi haram kılan ayetlerle gene senin nefsini zorlayan, sana işte günde beş defa Allah'a secde etmeni söyleyen namaz ayetleri veya yılda bir ay boyunca aç susuz kalacaksın diye oruç ayetleri veya malının bir kısmını fakirlere vereceksin diye zeket ayetleri yani insanın nefsini zorlayan, dini yaşamayı zorlaştıran bu ayetler ve en fazla tenkide uğrayan o ayetler tahrif edilseydi eğer ilk nasibini alan ayet grupları olacaktı. E peki böyle bir durum söz konusu mu? E bu da yok. E bir de gel mantıksal açıdan bakalım. Bu Kur'an değiştirilmiştir diyenlerin ellerinde bir delil var mı? Yani şu Kur'an bak işte bak bundan dolayı bu Kur'an bu çatışıyor. Bundan dolayı Kur'an değiştirilmiştir diye ellerinde bir delil var mı? Yok. E delilsiz davaya bakılmaz bu çok temel bir mantık kaidesi. E peki o zaman neden biz besleseyi düşüyoruz? Çünkü abi şeytan bizi imkanı zatiyle ile imkanı zihni birbirine iltibas ettiriyor. Yani bir şeyin gerçekleşmesi zatında mümkün ama elinde hiçbir delil yokken bunu gene de vuku bulmuş vaki bir şeymiş gibi bize anlattırmaya çalışıyor. Buradan bizi şüpheye düşürmeye çalışıyor. Mesela bunu daha anlatmak için bir örnek vereyim abi sana. Ben sana şu an desem ki abi Amerika var ya Amerika ülkesi yandı bitti kül oldu komple her yeri yandı. Şüphe düştün mü? En ufak vesvese geldim, hayır. Ama ben şu anda telefondan çıkarsam, televizyondan sana göstersem işte BBC'den tutta, Star TV'ye, Kanal D'ye, internet sitelerinde, canlı yayınlarda Amerika'yı şu anda maklen yanarken sana göstersem yani sana bir delil sunsan, Şimdi ne dersin? Ya Allah Allah dersin hani böyle harbiden gerçek mi yani? Hani harbiden Fatih dediği doğru mu? Bak sana bir delil gösterdikten sonra vesveseye veya bir şüpheye kapılmak o zaman bir anlam ifade ediyor. Ama Kur'an değiştirilmiştir diyenlerin elinde hiçbir delil yok. O zaman şüpheye düşmemizi gerektirecek bir durum da yok. Hatta bunun yanı sıra abi bizim tam tersi elimizde birden fazla çokça delil var. Mesela şu an telefondaki dijital Kur'an'ı al. Afrika'ya git herhangi bir camiye gir bir tane Kur'an al. Rusya'ya git, Çin'e git, camiye gir bir tane Kur'an al. Karşılaştır bunları. Ayet ayet, sure sure hepsinin tamamen aynı olduğunu birbiriyle örtüştüğünü göreceksin. E o zaman abi. اِنَّا نَحْمُنَا الزَّنَّ ve inna لَهُ الْعَافِظُونَ lam مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ Arkadaşlar bu izlemiş olduğunuz bölüm kafamda deli sorular video serisinin 17. bölümüydü. Diğer videolardan haberdar olmak için. Çünkü hani birçok soruyu ele alıp incelediğimiz bir video serisi bu. Yani kaderimde rolüm belliyse benim suçum ne? Yabancı ülkede doğanın suçu ne? Bu bir adaletsizlik değil mi? Ahirete kilitle gelen mi var? Mezheplere ne gerek var? Eşcinsellik vesaire. Daha birçok soruyu ele alıp incelediğimiz kafamda deli soruların diğer bölümlerine ulaşmak için max 4 YouTube kanalına girip oradan oynatma listeleri bölümüne tıklayıp oradan kafamda deli sorular video serisine tıklayıp diğer bölümlere de ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun.